Euzubillahissemîr alîmü mineşşeydanirracîm min, min hamzihî ve nefîhî ve nefîhî ve nefsîh Bismillahirrahmanirrahîm Ve lev cealnâhu melekel lecealnâhu raculev ve lelebesnâ aleyhim mâ <Sessizlik> yelbisûn <Sessizlik> En'âm Suresi 9. Ayet En son yaptığımız tefsir dersi En'âm Suresi'nin ilk sayfasıydı Bu sayfanın son ayetinde Allah Azze ve Celle son iki ayetinde hatta Şayet onlara bir kağıttan kitap inse ve onlar elle dokunsalar o muhakkak küfredenler bu açık bir sihirdir derler ve bu gökten inen kağıtla indirilmiş, kağıt şeklinde indirilmiş kitabı reddederler. Diğer ayette de Ve kalu lev melek Onun üzerine yani kasetleri Resul Muhammed Aleyhisselam'a bir melek inmeli değil miydi? derler. Şayet ona bir melek inseydi muhakkak ki iş vuku bulur. Yani Allah'ın takdiri mutlaka vuku bulur. Kıyamet kopar. Onlara da herhangi bir mühlet mühlet süre verilmezdi. Bu şekilde buyuruyordu. O ayetten devam nitelinde okuduğumuz ilk ayet. Şayet biz onu yani gökten ineni bir melek yapsaydık onu gene bir adam suretine yapardık. Erkek suretine yapardık. Ve onlar buna rağmen hala bir insanın kendilerine rasul olarak, elçi olarak gelmesinden dolayı düştükleri şüpheye ve düşürdükleri şüpheye aynı şekilde düşürürdük. Bu ayette birkaç mevzun üzerinde durmak gerekiyor. Üzerinde durulması gereken mevzulardan ilki bu ayette. Eğer gökten elçi olarak bir melek göndereseydi, yani Allah Azze ve Celle'nin sünneti nedir? Her ümmetin içerisinden onları bilen, tanıyan ve onların içinde doğmuş, büyümüş, yaşamış, onları iyi tanıyan bir insan görevlendirmek. Seçilmiş bir kul görevlendirmekti elçi olarak. Şayet bu elçi seçilen görevli, e, ikaz edici, tebliğci bir melek olsaydı biz onu gene insan suretinde gönderdik. ...hem de erkek insan suretine gönderirdik... ...değer Allah Alimler bu hususa konuşurken derler ki... ...çünkü her tür... ...varlık, her cins varlık... ...kendi cinsinden alır... ...kabul eder. Başka cinsse... ...uyum sağlayamaz, iletişim kuramaz... ...etkilenmez. Yani bir insana... ...ikaz edici olarak melek gönderilse... ...veya cin gönderilse... ...o insan ondan almaz, alamaz... Ya korkar, ya ürperir, ya tiksindir, nefret eder. Soru soramaz, cevap alamaz. Çünkü aynı cins değiller. Aynı şeyi hissetmiyorlar. Aynı şeyi yaşamıyorlar. Aynı üründen değiller yani. Farklı ürünlerden. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin sünneti bu hususta her varlığa kendi cinsinden elçi göndermek. Özellikle de yeryüzünün efendisi olarak yaratılmış biz insanlara Allah Azze ve Celle mutlaka insan olarak gönderiyor. Ve o şüpheye düşen, Allah Azze ve Celle'ye gönderdiği elçinin e, türünü, cinsini eleştiren insanlara şayet onu sizin istediğiniz gibi gene melek olarak gönderseydik, melek suretinde değil de gene insan suretine gönderirdik. E, size bu yakışır, bu uygun olurdu demeye getiriyor. Devamında da buna rağmen gene biz bir meleği insan suretine, suretine gönderseydik, Sizler bir insanın yakaza olarak elçi olarak gönderilmesinden dolayı düştüğünüz şüphelere aynı şekilde düşerdinizdir. Bu az önce söylediğimiz ayete Allah Celle'nin İsra suresindeki 95. ayette delildir aynı zamanda. Orada buyurur ki Allahu Teala: "Kul lev kane fil ardı melaiketu yamşune mutma'ininen lenezzalna aleyhim min es-sema'i meleken rasula." De ki, şayet yeryüzünde yerleşmiş olarak yürüyenler, dolaşanlar, melekler olsaydı, biz onlara gökten, rasul olarak, elçi olarak bir melek göndeririz. Yani her türe kendi cinsinden uyarıcılar göndeririz. Manasındaki o tespitin, başka bir ayetin delili bu. İsra suresi 95. ayet. Yeryüzündekiler insan olduğu için birinci muhatap Cinlerden muhatap tabii ki. Görevlendirilen elçiler de, Rasuller, tebliğciler de onların cinsinden olmak üzere insan olmalı. Melek olsaydı keşke diyenler sadece işi yokuşa sürüyorlar. İnanmak için, reddetmek için bahane öldürüyorlar. Melek olsaydı o muhakkak yine insan suretine gelecekti ama bu inkarçılar gene şüpheye düşürülecekler ve aynı bahaneleri veya benzer bahaneleri ortaya söyleyecekler. Gene inkar edeceklerdi. Gene reddedeceklerdi, kabul edecek değillerdi. Diğer ayet: "Ve le kadistu li ebi min qablik fe haqa minhum ma ki senden önceki rasuller de alaya alındılar, istihza olundular. İşte onlardan alaya alanlar, alay edenleri Alay şey şeyi çepeşevre sardı, kuşattı. Burada da debimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir önceki ayetlerde bildirilen, vasıfları bildirilen, o yalanlayan ve alay edenlerin e, alaylarına karşı bir teselli var, destek var. Yani deniyor ki burada mana olarak, Resulüm yeryüzünde tek yalanlanan peygamber, Resul sen değilsin. Sen önceki Resullerde. Onlar da senin gibi seç, seçilmiş kullar olmasına rağmen, benim tarafından desteklenen kullar olmasına rağmen onlar da yalanlanmışlardı. Ama onların yalanlanması, yalanlayanların yanına kar kalmadı. Bilakis onların yalanladığı her şey onları çepeçevre kuşattı, sardı. Peki yalanlayanlar neyi yalanlar? Allah Azze ve Celle'nin azabını yalanlar mesela. Ölümü yalanlar mesela. Ölümden sonra dirilmeyi yalanlar mesela. Kabir azabını yalanlar mesela. Hesaba çekilmeyi, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna dikilmeyi yalanlar mesela. Yani ölümden sonraki genelde hayatı veya Allah Azze ve Celle'nin onların üzerindeki tasarrufunu yalanlarlar. Genelde kabullenmezler. Tüm bu yalanladıkları, onlar çepe çevre kuşaktı ve onlar bu yalanladıklarıyla baş başa kaldılar, karşılaştılar, onlar karşısına çıktı. Dolayısıyla sen de yalanlansan da bu senin başına gelen bir olay değildir yalnızca. Sen de başına gelmiştir. Onlar da daha öncekilerin yolundan gittiği için aynı şekilde yalanladıkları şeylerle baş başa kalacaklar ve bunun hesabını vereceklerdir. Diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir destektir, tesellidir. Kul siru fil ard tüm menzuru keyfe kâne âgıbetül mükezzibîn De ki, yeryüzünde seyran edin dolaşın yürüyün sefer edin sonra da bakın bakalım yalanlayanların akıbeti sonu nasıl olmuş görün Allah azze ve celle birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de insanların e, bakarken böyle boş bakış veya dünyevi bakış değil de e, dikkat ederek tefekkür ederek ders almaya çalışarak bakmalarını ister kullarını. bakmazlar mı düşünmezler mi akletmezler mi? İbret almazlar mı? Benzer şekilde ikazlar vardır Allah Azze ve Celle'den Ve yönlendirmeler vardır. O yalanlayanlara karşı da Allah Azze ve Celle Resulü'nün diliyle onlara sen şöyle de. Bir yeryüzüne dolaşın bakalım. Dünyayı sadece kendi oturduğunuz, yerleştiğiniz yerlerden kabul etmeyin. Sanmayın. Bir dolaşın. İbret göz nazarıyla bakın. Bakın bakalım. Sizden önce yalanlayanlar. Ad kavmi. Semud kavmi, Nuh'un kavmi, Lut'un kavmi, İbrahim'in kavmi, falanca kavim, filanca kavim. Bizden önceki geçmiş bütün kavim verirsin. geçerli. Bunlardan yalanlayanlar nasıl helak oldular? Bunların akıbetleri, sonları nasıl oldu? Allah onları nasıl yakaladı? Onların yalanladığı yalanladığı şeyler nasıl başlarına getirerek bizzat onlar bunun tecrübesini yaptılar ama bunun geri dönüşü yoktu. Bir görün bakalım diye de Allah Azze ve celle onların ibret nazarıyla bakmasını ve bundan ders almasını, dolayısıyla yalanlamalarını terk etmelerini, dinlen yüz sevmelerinden el çekmelerini istemekte. Devamındaki ayette kul limen mafis semavati vel ard. Kulillahi ketebe ala nefsihir rahme. Nejmu ankum ila yevmil kıyameti la raybe fihi. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Şeklinde gelmekte. 12. ayet. De ki, göklerdeki ve yerdeki şeyler kime aittir? Kimindir? Cevaben de ki, onların hepsi Allah'a aittir. Allah nefsine, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Muhakkak ki sizler, kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplanacaksınız. Cem edileceksiniz. Bir araya getirileceksiniz. Nefisleri aleyhine hüsrana düşenler, haddi aşanlar, aşırıya gidenler ise iman etmiş değillerdir. Mümin değillerdir. Şeyh Sadi Rahimullah tefsirinde der ki bu sure En'am suresi akli ve nakli delilleri ortaya koyarak sadece tevhidi beyan eder. Gerçekten de buraya kadar baktığımız ayetlerde hep bunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle gerek aklen kabul edilebilecek delilleri ortaya koyarak gerekse Kur'an ve sünnetle ve yaşanmış olaylardan ortaya koyarak nakli delilleri tevhidi anlatır. İnsanların tevhidi anlamasına gerek rububiyet gerek uluhiyet tevhidini anlatmak ister. Burada da bu ayette rububiyet tevhidinin bir kısmına devamlı uluhiyet tevhidi. Göklerde ve yerdeki şeyler ve kimseler kime aittir diye sor, onlardan cevap gelmezse onlar Allah'a aittir de Ki Allah Azze ve Celle'nin hükümranlığını, uluhiyetini e, bozuk bir anlaştı kabul edenlerde bile mülk sahibinin Allah Azze ve Celle olduğu kabul görmüştür. Yani rububiyet tevhid dediğimiz Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak birleme onlarda genel olarak vardı. Çok az toplulukta rübiyet tevhidin üstünde eksiklik ve zaaf vardır. Onlar genelde, yani şu anki yeryüzündeki küfredenler, inkar edenler de aynı şekilde, göklerdeki yerdekiler kimindir diye sorsak muhakkak Allah'ındır derler. Yani yıldızlar kime aittir? Gezegenler kime aittir? Hava tabakaları kime aittir? Gökteki melekler kime aittir? Hakeza yerdeki ağaçlar, sular, canlılar, topraklar, yürüyen yürümeyen tüm şeyler kime aittir diye sorsak mı acaba bunun mülkü Allah'a aittir. Yani onlar Allah'a aittir. Gerek yaratıcı olarak, gerek idareci olarak, gerek haklarında tasarruf sahibi olarak Allah azze ve celle onların sahibidir derler. Devamındaki kısımda da gene bu surenin 54. ayetinde benzer lafızla gelir. "Ketebe ala nefsihir rahme." Allah kendi nefsine rahmeti yazmıştır. Kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Enam sures 54. ayette ise "Ketebar rabbukum ala nefsihi diye rahme diyecek. Rahmet gelir. Ketebar rabbukum, Rabbiniz üzerine kendi nefsine, zatına rahmeti yazmıştır der." Buhari ve Müslim'de de gelen bir hadiste, muttefakun aleyh olan bir hadiste ise buna da gene işaret etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada der ki: Bir rivayette, e, mahlukat yarattığı zaman, bir rivayette mahlukat yaratmadan önce diye gelir. En doğrusunu Allah bilir. Tevhid, kitabı Tevhid de Muhari'de ki lafza göre Allah mahlukat yarattığı zaman kendisine ait yaptığı bir kitapta, bir sayfada kendisinin yanında, arşının üzerinde, kendi yanında muhafaza etmek üzere bir kitap yazdı. Orada der ki, Allah Azze ve Celle yazdığı şeyde inne rahmeti tağlibu gadabi Muhakkak ki benim rahmetim gazabına galip gelir. Üstün gelir. Onu yener. Bir başka lafızda da sebekat galabi. Takribülüyle sebekat. Yani rahmetim, muhakkak rahmetim gazabından önce gelir. Ondan öncedir. öncelidir lafzıyla gelir. Bu da gene bu ayetlerin tefsiri sebebindedir. Ne demek Allah Azze ve Celle üzerine rahmeti yazması veya gazabının önünde rahmetinin gelmesi? Allah Azze ve Celle kendi nazarındaki ufak tefek günahlarından dolayı azap etmez. Cezalandırmaktan acele etmez. Ve kulu her ne iş işlemiş olursa olsun pişmanlık duyar, Rabbine döner, tevbe edersen mutlaka onu bağışlar. Zaten diğer lafızlardan da biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle kulun vefatı anına kadar tevbe ettiğinde, af dileyip pişman olduğunda o pişmanlığını kabul eder. Ta ki ölüm geldi. Artık geri dönüş yok. Bir daha e, hayatta kalma imkanı yok. Anlaşıldığı an yapılan tevbeyi kabul etmiyor. Onun dışında tüm kullarından yani küfrün en alasını işlemiş, şirkin en alasına düşmüş kulları dahil hepsinden e, yaptığı tevbeyi ve pişmanlığı kabul ediyor ve onun geçmişini bağışlıyor. İşte bu rahmetin gazabın önüne geçmesidir. İşte bu rahmetin kendini üzerine yazın, yazılmasıdır. Onun şerhi izahıdır. Allah Azze ve Celle ona hamdülü senalar olsun ki rahmet sahibidir. Yani vermeyip tutmak yerine o vermeyi önceler. Azap edip cezalandırmak yerine bağışlayabileceği günahlarla da olsa bağışlayıp affetmeyi önceler. Onun rahmeti azabın öncesindedir. Devamında da Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet günü muhakkak ki sizleri toplayacaktır buyurur. Öyle bir gün ki kendisinde hiçbir şüphe yok. Yani olur mu olmaz mı? O gün gelecek mi gelmeyecek mi şeklinde hiçbir şüphe yok. Öyle bir günle mutlaka tüm mahlukatını, kaç milyar varsa, kaç milyar milyar varsa tüm mahlukatını toplayacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekilde... Özellikle şu an Şam toprakları diye geçen Suriye, Ürdün, Türkiye'nin bir kısmı, Lübnan ve benzeri topraklar için alan geniş bir coğrafya yeryüzünün mahşer sahası olacak ve orada hiçbir yükselti olmayacak. Hiçbir çukurluk olmayacak. Dümdüz bir arazi ve orada tüm insanlar kabirlerinden çıkıp toplanacaklar. İşte o gün ki toplanmaya işaret etmekte bu ayet. Büyük küçük, itaatkar, isyankar, kafir, Müslim, evvel dünyaya gelmiş gitmiş, en son gelmiş. Hiç kimse ayırt etmek için tüm insanları akıllı, deli, kadın erkek hepsini toplayacak. O alanda hesaba çekeceği ve hakların verileceği o alanda hepsini toplayacaktır. Onu beyan etmiştir allah Teala. Nefislerine karşı hüsranak düşenler, aşırılık yapanlar, haddi aşanlar ise hakikatte iman etmiş değillerdir. Burada da bir incelik var. Gerçekten Allah Azze ve Celle'ye onun azabına, cezasına, ahiret gününe hesaba, yakini manada, yani kesin şüphesiz ve her an iman eden kimseler hata edemezler, günah işleyemezler. Nefisleri aleyhine haddi aşamazlar. Bunu kendi nefislerimizde da yaşarız zaten. Bizlerin günah işlediğimiz, hataya düştüğümüz zamanlarımız genelde gafil yani Allah Azze ve Celle'nin azametini unuttuğumuz anlardır. Ahireti, hesap gününü, cezayı, ateşi, cehennemi unuttuğumuz veya hafif semeye başladığımız anlardır. Yakini manada, kesin, şeksiz, şüphesiz ve her an aklımızda olsa o bilgiler güneşlememize, hataya düşmemize imkân yok. Bu da zaten bizim fıtratımızda var. Yani bir kısım zamanda böyle eee hassasiyetimizin üst üst seviyede olduğu, bir kısım zamanında gafletimizin üst seviyede olduğu, bunlar da bizim fıtratımızda var zaten. Nitekim hatırlayın, Ebu Bekir radıyallahu anh bir sahabeyle beraber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişti. Ya Resulullah bizlere münafık olduk demişlerdi. Neden? Çünkü biz senin yanında şöyle şöyleyiz, böyle böyleyiz. Ya sanki ahireti gözümüze görüyor gibiyiz. Efendim, bir huzur, sekinet var içerimizde. Sadece kaygımız Allah azze ve onun rızası. Ama senin yanından ayrılınca dünya işlerine dalıyoruz. Dolayısıyla bize bir münafıklık var yani. Senin yanında başka, sen e, yanında olmadığımız zamanlarda başka başkayız deyince Aleyhisselatü bunun normal olduğunu şöyle ifade etmişti bize. Ne demişti? Şayet sizler benim yanımda yokken, benim yanımdayken gibi olsaydınız melekler gökdeninler sizinle müsafeha yaparlar. Ve devamı. Dolayısıyla bunlar insanın fıtratında vardır. Kulun en üstüne olanı hata edip günah işlediği zaman derhal hatasından tevbe eden af dileğendir. Günahında hatasında ısrar etmeyendir. Allah Azze ve Celle bize onlardan yapsın. 13. ayetimiz Ve lehu ma sekene filleyli ve nehar <gülüyor> ve huve alim Gece ve gündüz barınan, sükun bulan her şey Allah'a aittir. O işitendir, bilendir. Gece ve gündüz sukun bulan. Bazı varlıklar vardır ki gece yeryüzüne yayılır. İnsanlar da şimdi bu kapitalizmin getirisi olarak bunu yapmaya başladılar. Gece çalışmaya başlıyorlar. Diğerleri sukun buluyor, istirahat ediyor. Bazıları da tam tersi ki çoğunlukla böyledir. Gündüz işe güzel dalıyor, hayata koşturmayacağı dalıyor. Diğerleri istirahat ediyor. Her neyse, hangi varlık olursa olsun... Gece ve gündüz sukun bulan, yani duran, ister canlı ister cansız, ne varsa hepsi Allah'a aittir. O ise Allah azze ve celle ise işitendir, bilendir. Yani her şeyi, her sözü, her kelamı işitendir, anlayandır. Ve her durumdan, her konuşmadan, her hareketten ve hareketsizlikten haberdardır. Onu bilmektedir. En iyi bilen de odur. Gül e-gâir-ı Allahi et-takîd-u veliye ve l-ardı ve hu-yut-ımu ve l ayut inni umir en ekune evvelemen eslem ve la atekûne nemil-müşrikîin. De ki gökleri ve yeri yüktan var eden, yaratan, yediren ama kendisi yedirilmeyen Allah'tan başka bir veli bir dost, bir sırdaş, bir arkadaş mı edineyim? de ki muhakkak ki ben teslim olan kimselerin ilki olmakla, birincisi olmakla emrolundum ve sen müşriklerden olma dendi bana. Bu şekilde emir verildi. Allah'tan başka bir dost edinmemenin gerekliliği anlatılırken ki ifadeler önemli. Gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratan. Bir numune solmaksızın sıfırdan yokluktan yaratan Allah gökleri ve yeri inceleyen bilim adamları buna akıl sıra Bunun bir e, öncesi, evveli olmaksızın ortaya çıkartacak, icat edecek bir varlık düşünemiyorlar Allah'tan başka. İşte böyle bir varlık ki ona başka bir eş veya benzer edinmeme gerekliliğinin birin şart olarak bu zikredilmiş. Gökleri ve yeri örneksiz yaratan. Yediren ve yedirilmeyen. Yeryüzündeki tüm canlıları yediren, rızıklandıran, onların ihtiyaçlarını gören Allah Azze ve Celle ama buna rağmen kendisinin öyle bir ihtiyacı yok. Bundan başka yani o zattan başka bir veli, bir dost mu edineyim derken özellikle gene burada tevhid var. Tevhid anlatılmış. Devamında da işte o zata, o varlığa teslim olanların ilki olmakla emrolundum ifadesi var. Ve şöyle bir soru gelebilir. Nebimiz Aişe Aleyhisselam Müslümanların ilki mi? Değil. Yeryüzündeki tüm rasuller, tüm nebiler zaten Müslümanlardır. Onların getirdiği her din İslam dinidir. Yani Allah'a teslimiyet dinidir. Öyleyse niye Resulullah Aleyhisselam Müslüman olanların teslim olanların ilk olmam emrulundu der burada Allah Azze ve Celle'nin diliyle. Çünkü buradaki ifade kendi getirdiği şeriat için geçerlidir. Yani Muhammed Vesselam, kendi getirdiğine teslim olanların ilk olmakla en dolunmuştur. Kendisinden önceki şeriatlarda, kendisinden önce gönderilen dinlerde, şimdiki dinimizden mevcut dinimizden farklı kurallar kaydeler vardı, şeriatlar vardı. Farklı e, haramlar ve helaller var. <gülüyor> Buradaki ifade kendi getirdiği kendisiyle gönderildiği din için geçerlidir. Aynı zamanda benim emredildiğim şeylerden birisi de şirk koşanlardan olma. Yani Allah'a bir eş bir benzer yapma. Ki bu kaide bütün nebilerin gönderiş kaidesidir. La ilahe illallah dediğimiz e, tevhid kelimesinin içeride budur. Allah'tan başka hak, mabut ibadete layık olan yoktur inni ehafu en asiyye rabbi azabe yevmin Devamında da de ki muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem, asi olursam o büyük günün azabından korkarım. Rabb'e isyan edenlerin büyük günde yapılacak azapla korkutulması var bir. Nebimiz Aysa dev da kendisine ne yapılacağını bilmeyen bir kul olarak bir günah işlerse ki azabı gerektirecek bir günah işlerse o azabın kendisine de ulaştığının beyanı var. Bize de ikaz var. İsyan etmeyin. Büyük günün azabından kendinizi kurtarın, koruyun. Şeklinde. Meyyusraf anhu yevme izin fekad Rahime ve zalikel fevzul mübin. O gün her kimden bu azap çevrilir, uzaklaştırılırsa muhakkak ki Allah ona rahmet etmiş demek işte o büyük, açık, ayan beyan olan kurtuluştur. Dünyada elde ettik bir şeyler, bir azaptan kurtulduk, bir sıkıntıdan başımızı kurtardık, bir üzüntüden kurtulduk, bir borçtan kurtulduk, her neyse. Bize üzüntü verecek, sıkıntı verecek, eziyet, azaptan kurtulduk. Bunun ahirete bir faydası yok ise eğer, gelip geçici, asıl kurtuluş ise, Hesap günü verilecek azaptan kurtulmak. Eğer bir insan o gün azaptan uzaklaştırılırsa, Allah Azze ve Celle'nin azap etmediklerinden olabilirse işte apaçık kurtuluş bu. En büyük kurtuluş bu. Bu da hepimizin zaten yaşayış gayesi olmalı. Allah Azze ve Celle'nin azabından nasıl kurtulurum? O günkü azaptan kurtulana bir daha azap yok çünkü. O gün azaptan kurtulan, sıkıntıdan, eziyetten, cezadan kurtulana bir daha ceza yok çünkü. O gün varsa bir azap, bir cezalandırma o zaman en kötü durum o. Hayatımızın en kötü günü, en kötü anı o. Oran azabı çok çetin çünkü. Rabbimiz korusun bizleri o azaptan. Ve iy yemseske <Sessizlik> Allah ve durren fele keşfe lehu illahu ve iy yemseske bir hayrın fe ve ala kulli şeyin <Sessizlik> kadir. Şayet Allah sana bir zarar, bir sıkıntı dokunduracak olursa onu ondan başka kaldıracak yoktur. O sıkıntıyı, o zararı, o eziyeti Allah'tan başka kaldıracak yoktur. Çünkü Allah'ın azabını ancak Allah kaldırır. Şayet sana bir hayır dokunduracak olursa, bir Fazilet üstünlük, bir genişlik, ferahlık dokunulacak olursa da o her şeye kadirdir, güç yetirendir. Kimse onun gibi kudret sahibi değildir. Yani o dilediğini yapar. Dilediği şeye güç yetirebilir. Onun için zor, sıkıntılı bir şey yok. Bizim için belki 50 kiloluk bir taş, 60 kiloluk taş yerinden kaldırmak sıkıntılı. Ama onun için yeryüzünü parmaklarında oynatmakta sıkıntı yok. Bir tekim olacak biliyorsunuz. Mahşer gününde Allah Azze ve Celle dağları bir parmağına, yeryüzündeki suyu bir parmağına, gökleri bir parmağına, mahlukatı bir parmağına alacak ilahir. Sonra bunları öğretecek. Gökleri eliyle dönecek, yeri bir eliyle dönecek, katlayacak onları. Yani tabiri caizse bir çocuğun e, çamurdan bir top, topu veya plastik yumuşak bir topu oynaması gibi yeryüzüyle oynayacak Allah Azze ve Celle. Bunlar ona zor değil. Allah Azze ve Celle'nin gücü sınırsız bir güç. Hayrı vermek de onun elinde. Şerri vermek ve o şerri kaldırmak da onun elinde. Onun verdiğini engelleyebilecek yok. Onun vermediğini verebilecek yok. Ve huvel gâhirü fevgâ ibadi Yukarıdaki ayetin devamı niteliğinde o kulların üzerinde dilediği gibi kudret sahibidir, tasarruf sahibidir, kahredicidir, yöneticidir, idarecidir. Dilediği şekilde hiç kimse buna bir sınır koyamaz. Ve huve'l hakimul habir ve o hikmet sahibidir. Tüm verdiği hükümlerinde bir hikmet vardır. Bir incelik vardır. Bir hayır vardır ve o habirdir. Aynı zamanda haberdardır. Yani kullarına nasıl davranacağını bilir. Çünkü onların bırak davranışlarına içlerinden geçenler haberdardır. Göğüslerinde olandan haberdardır. Dolayısıyla kendi adaletine uygun olarak azap ediyorsa bir kula ceza veriyorsa bu onun yine hikmetinden dolayıdır. O kul hakkı, hak etmiştir. Bir, bir kuluna mükafat veriyorsa, ödül veriyorsa, onu bağışlamışsa gene onda bir hikmet vardır. O kulun hakkı değildir de bu Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Çünkü kullar kendi yaptıklarıyla Allah'ın rahmetini ve cennetini kazanamazlar. Allah'ın fazlı ve keremiyle, ikramıyla, lütfuyla kazanabilir ancak. Eğer bizler iyiliğimiz, kötülüğümüz tartılarak hesaba çetilsek ve nimetlerin karşılığında yaptıklarımızdan hesaba çekilsek, hiçbirimiz cennete giremez. Bununla ilgili tergı ve tarifte daha önceki dönemlerde bir uzunca hadis aktarmıştım ben size. Kısaca hatırlatmakta fayda var. Kulun birisi küslü bir adacıya düşer. Takva sahibi ibadet ehli bir kuldur. Allah Azze ve Celle ona bir denizin ortasında, bir küçük kaya parçasının üzerinde bir su bahşeder. Temiz su, içecek su bahşeder. Bir tane de ağaç bahşeder. O sudan günlük su ihtiyacı, temiz su olarak, içecek su olarak gelir, gelir Allah tarafından gönderilir. Ağaçtan da her gün onun karnını dövecek kadar meyve gelir. Allah her gün bunu verir. O buna karşılık Sürekli namaz kılar, ibadet eder. Ve dualarında da hep Ya Rab, benim ruhumu secdedeyken al diye dua eder. Nitekim ölüm vakti gelir. O secdedeyken Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ederek ölüm meleğini o an gönderir. Ölüm meleği o secdede secde diyorken alır ruhunu. Rab Azze ve Celle'nin huzuruna çıkılır. Allah Azze ve Celle kuluna sorar. Seni Adaletimle mi yargılayayım? Rahmetimle mi yargılayayım? Ya Rab, benim günahım yok. Kendine güvenir. Benim günahım yok. İbadetim çok. Ben adaletine hesaba çek der. Peki. Yaptığı ibadetler tartılır. Ona verdiği bir göz nimetinin karşılığı olmaz bu yapılan ibadetler. Atın cehenneme. Kul götürülürken zebane tarafından ateşe. yara Beni rahmetine muame, e, hesaba çek diye kul tekrar yalvarır. Allah Azze ve Celle çağırın gibi der. Rahmetimle cennete girler Ebimiz Aleyhisselatü Vesselam de buna işaret etmiştir zaten biliyorsunuz. Sizden hiçbiriniz kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet bende. Şayet Rabbimin rahmeti olmasa bende girememdir. Rahmeti azabın önüne geçen Rabbimiz Azze ve Celle'den bizleri rahmetiyle yargılayan Ahmet ile muamele ettiği kullarına yapmasını istiyorum. ve evet. <gülüyor>